Açık Gazete. Evet Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 9.35 5 hatta 6 geçiyor ve biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi konuklarımız var. Ee, Profesör Arus Yumul, Hande Gülen, Somderden ve Mustafa Eren Sosyoloji Mezunları Derneği 16-17 Kasım tarihleri arasında. Mimersinan'da Fındıklı Kampüsü'nde bir konferans var. Önemli bir şey, sosyolojinin kendisini tartıştı. Sosyoloji kendisini tartışıyor başlığıyla. Biz de bu vesileyle kendilerini burada ağırlayıp ne konuşuyoruz, neyi tartışıyoruz ve bunun önemi nedir diye başlayalım. Hoş geldiniz. Evet, hoş, bulduk. hoş bulduk. Evet, Andesiden mi başlayalım? Nasıl? Ben konuya gireyim. Kısaca Sonder olarak neden böyle bir konferansa gerek duyduk, ihtiyaç duyduk onu anlatayım. Sonder aslında çok genç bir dernek ama kuruluşundan itibaren sosyolojinin muhalif bir öze sahip olduğunu ve o muhalif özi koruması gerektiğini savunan bir dernek. Bu amaçla çeşitli etkinliklerimiz oldu. Bunun etkinlikten bir önce araştırmacı özgürlüğü sempozyumu düzenlemiştik. Evet. Burada da yine buradan, konuk burada olarak konuşmuştu. olmuş. İbrahim Kaboğ, İsmail Beşikçi, Zeynep Gambetti hocalarımızın katılımıyla düzenlemiştik onu. Çok yakında da onun özel sayı olarak dergisini çıkaracağız. Bundan önceki ondan önceki etkinliğimiz de Pınar Selekle ilgiliydi. Sosyoloji Sosyal Bilimler Biat Etmez sloganıyla bir ...etkinlik düzenlemiştik... Ee, ...yine sosyal hizmetleri yeniden düşünmek... ...başlıklı iki tane uluslararası... ...konferans düzenledik... ...bu da aslında... ...hem son derinlerde durduğunu... ...hem de son der olarak sosyolojiyi nasıl sahiplendiğimizi... ...o özü korumak gerektiğini gö gösteren... ...etkinliklerden birisi... Ee, ...bu konuda aslında düzenlenmiş... ...çok fazla konferans ve etkinlik de yok... Broşürümüzde belirtmiştik en son 98'de sosyal bilimleri yeniden düşünmek konulu bir konferans düzenlendi. Bu da onun ardından tam 14 sene sonra sosyolojinin kendisini tartışmak amacıyla sosyal, işte sosyal, sosyoloji, sosyal bilimler nerede duruyor, nerede durmalı konusunu aslında biraz daha ele almak istediğimiz konferanslardan biriydi böyle özetleyebilirim. <gülüyor> bir çeşit aynaya bakma <gülüyor> durumu oluyor yani. çok evet. Genellikle kendiyle yüzleşmek konusu insanlar için düşünülür ama böyle bir bilim dalının da bunu yapmasında çok fayda var herhalde değil mi? Yani bu son sürece baktığımızda aslında bu elzem kaçınılmaz bir <gülüyor> durum <gülüyor> olarak <gülüyor> kendisini görmüş. gösteriyor. Yani bazı dokunulmayacak noktalara dokunan sosyal bilimcilerin başına gelenleri görüyoruz. O yüzden aslında sosyoloji yapan herkesin, sosyal bilimlerde duran herkesin bir dönüp kendi durduğu yere bakması gerektiğini düşünüyoruz. Yani gündeme baktığımızda bunun yakıcılığı çok bariz ortada. Ve her gün biraz daha barizleşiyor bence. Evet. evet. Konferansımızı da Hande arkadaşımız anlatsın. Konferans aslında biraz dört başlık üzerinden ilerliyor. Yani klasik sosyolojiyi nasıl yeniden düşünebiliriz? Günümüzde sosyoloji nereden bakıyor? Kendisini nasıl konumlandırıyor? Nereden tartışıyor? Ve yani sosyoloji eğitimi nasıl olmalı? Bugün liselerde olan sosyoloji eğitimleri var üniversitede ve meslek olarak sosyoloji kendisini nasıl ifade edebilir? İşte karşılaştığı sorunlar yaşadıkları vesaire. On üzerinden konferans aslında dört oturumdan oluşacak. Ee, i̇lk oturum e, klasik sosyoloji yeniden düşünmek 16 Kasım Cuma günü saat 10.30 ile 1 arası yaptığımız birinci oturumda e, sosyoloji kuramın Arpa Merkezi'li üzerine Profesör Doktor Halun Gülalp'in bir sunumu olacak değerlere bakış üzerinden e, Profesör Doktor Nilgün Çelebin'in ve e, Marx ve Durkheim'de toplumsalın gizleme üzerinden klasik sosyolojiyi tartıştığımız e, diğer bir e, sunum e, yardımcı doçent e, Çağatay Topal'ın bir sunum olacak. İkinci oturumda günümüzde sosyocün nereden bakıyor ve nasıl tartışıyor konuşacağımız bir oturum olacak. Bu da iki ve beş arası e, Sosyoloji ve sonrası bilimden sanata e, başlığıyla Profesör Doktor Ali Akay'ın bir sunumu olacak. Sonrasında sosyoloji kurumunda mikro ve makro fail ve yapı taşları üzerinden yine bu konu başlığı altında Profesör Doktor Bahattin Akş Akşitim bir sunum olacak. E, sosyolojinin geleceği konusunda ise e, Profesör Dr. Arus Yumal hocamızın sunumu var. Cumartesi günü e, sosyoloji eğitimi nasıl olmalı başlığını tartışacağımız, konuşacağımız bir e, oturumumuz var. Bu da e, 17 Kasım Cumartesi saat 10.30 bir arası. E, burada üniversitelerde sosyoloji eğitimi ve sorunları e, sunumu Profesör Doktor Rüstem Erkan hocanın yapacağı. Üniversitelerde araştırmacı özgürlüğünü tartışacağımız aslında bu da hani, e, bayağı bir bu, ...konferansın üzerinde durduğu bir konu. Profesör Dr. Büşra Ersanlı'nın bir sunumu olacak. E, Bologna sürecinin sosyoloji eğitimine etkileri. E, Ceren Lordo'nun sunumu olacak burada. Liselerde sosyoloji eğitimi nasıl olmalı konusunda Yunus Öztürk sosyoloji öğretmeni e, bunu bize anlatacak. Sonra dördüncü oturum 2 e, ve 5 arası cumartesi günü bir meslek olarak sosyoloji. Bunu tartıştığımız bir oturum. Burada da yeni dönemde ucuz iş gücü olarak sosyologlar konusunu Özgür Akdugün e, anlatacak. Meslek olarak sosyolojinin kamuda istihdam modeli e, Sonder'den e, Fatma Cürül. Ardından kamuda karar alma süreçlerinde sosyologlar Ercan Dansuk. Sosyoloji öğrencilerinin kendi mesleklerine ilişkin algıları yardım doçent Doktor Kemal Dil. Ve son olarak mesleki bir hak olarak araştırma özgürlüğü başlığında Kiraz Özdoğan, Somderden arkadaşımızın bir sunumu olacak. Genel olarak konferansın içeriği böyle odaklandığı konulardı böyle. Burada sosyolojinin geleceği üzerine bir Hı -hı. konuşma da var. Soralım sosyolojinin geleceği <gülüyor> nedir? Var mıdır? Ne kadar vardır? Rusçumuz. Şimdi biliyorsunuz son yıllarda bir moda var her şeyin sonu ilan ediliyor evet. tarihin sonu sınıfın sonu ideolojinin sonu e, sosyolojinin de sonu e, ilan ediliyor bekleniyor işte 89'dan itibaren hani toplum olmadan sosyoloji yapmak e, gibi böyle ironik tanımlar e, getiriliyor e, ve bu çok tartışılan bir konu hani sosyolojinin geleceğimiz dünyasında yeri var mı çünkü toplumun sonunun geldiğini ilan ettiğiniz anda toplumu çalıştığınız iddia eden sosyoloji nerede duracak, ne yapacak, neyi çalışacak, ontolojik varlık nedir çalışacağı bu aslında tartışılan bir konu. Evet gerçekten hani toplumun sonu ilan edildi ama toplum bildiğimiz anlamda değişime uğradı. Aslında sosyolojiye baktığınız zaman işte 17. yüzyıla kadar bir sosyal kavramı, anlayışı yok. Çünkü birey kavramı yok. Birey ortaya çıktığı anda itibaren sosyaldi. Sosyal dediğiniz şey toplumdan, toplumsal olarak alalım sosyali, toplumdan farklı bir şey. İlişkileri içeren bir kavram. Ama 19. yüzyıla geldiğinizde artık toplum ontolojik bir kavram olarak giriyor sosyolojiye. Bu da tabii ki o dönemde karşımıza çıkan millet sınıf gibi aslında kolektif kavramları Anlamak için kullanılan bir araç olarak sosyoloji toplum kavramı sosyolojinin ana konusu olarak algılanmaya başlanıyor. Bugün toplumun bittiğini, bildiğimiz anlamda toplumun bittiği iddia edildikten sonra acaba sosyoloji nereye gidecek, neyi çalışacak, sosyale geri mi dönmesi gerekiyor? Bunlar tartışılıyor. Belki hani yeni baştan... ...çalışma alanını başka türlü kavramsallaştırırsa sosyoloji o zaman bir geleceği olabilir. Ama daha önemli bir tartışma var. Ee, burada e, Mustafa da dile getirdi. E, sosyal bilimlerin muhalif özü olmalı mı olmamalı mı? Bu hmm. en başından beri tartışılan bir şey. Sosyoloji aslında bir misyonla ortaya çıkmıştı. Bu... E, Oradaki misyon muhalif bir misyon değildi ortaya çıktığı dönemde. Aslında işte düzeni nasıl getirebiliriz, uyum nasıl sağlanabilir gibi konular tartışılıyordu. Ama zaman içinde tüm misyonunu yitirdi sosyoloji ve sadece benim işim olanı anlatmaktır, anlamaya çalışmaktır. Onun ötesinde de bir şey yapmam gerekmiyor, objektif olmam gerekiyor, nesnel olmam gerekiyor, bilim bunu gerektirir. Ee, savı e, sosyoloji bütün o misyon içeren özünden de uzaklaştırdı. Tabii bu e, çok rahatlatıcı bir e, duruş. E, muhalif olmadığınız zaman e, işte e, güç odaklarına karşı kendinizi koruma altına alabiliyorsunuz. E, Sizde kimse uğraşmıyor ya da e, daha da e, ileri gidebilirsiniz. E, Düzenin savunucusu olabilirsiniz. Bugün e, aslında egemenlerin sosyoloji ihtiyacı Yok mu? Var var olan durumu meşrulaştırmak için de sosyoloji yapılabilir ve bunu yapan insanlar var. İşte bugün bu noktada şu tartışılıyor. E, sosyoloji e, bilim mi olacak yoksa bir e, ideolojik duruş mu, e, bir muhalif duruş mu benimseyecek kendine? E, bu tartışılıyor. Eğer sosyoloji gerçekten topluma dokunacaksa... Toplum için bir şeyler yapacaksa o muhalif duruşunu yeni baştan kazanmak zorundadır. Evet ben de bu noktada bir ufacık araya girebilir miyim? Yani özellikle bu her şeyin sonunun getirildiği 1980'lerin sonuydu yanlış hatırlamıyorsam işte meşhur Fransız Fukuyama'nın tarihin sonunu ilan ettiği bu de Berlin Duvarı'nın yıkılmasından itibaren dünyada ama pek çok şeyin sonu getirildi. Ben sosyoloji içinde tahmin ediyorum, Bilmiyordum ama tahmin edilebilir. Belki bunların içinde en doğru gerçekçi çıkan da doğanın yani tabiatın ya da toprak ağasının sonu diyen Bilmakhyban'ın kitabı da The End of Nature'da tam o tarihte yayınlanmıştı. Belki en çok geçerliliği olan Maalesef o oldu ama bunun da önünde dur, ya yani o, o da en büyük muhalefeti yapanlardan biri. Bu muhalif ve şey, edebiyat ve sosyolojiye gelince mesela siz söyler söylemez hem Mustafa hem de siz söyler söylemez aklıma işte mesela C. Wright Mills gibi ya da Sheldon Wolin gibi günümüzde pek yani Mel çok oldu ama Sheldon Wall'in yaşayan en önemli bu Adal'da yazı yazan insanlardan biri ve onlar asıl muhalif bilim nasıl yapılır onu gösteriyorlardı bize benim aklımda bu, bunun gibi devizimler var yani ne diyorsunuz ama tam o muhalif bilimi ...yapmaya başladığı... ...anda bir karşı duruş var. Tabii. Ve bu karşı duruş dikkat edin... ...çok önemli sosyologlardan geliyor... ...ve bilimsellik kılıfı... ...altında ee, sosyolojinin... ...bu ideolojik duruşlardan... ...kendisini geri çekmesi... ...ideolojik duruşlardan... ...kendisini geri çekmesi... ...ve sadece o... E, ...bilim dediğimiz biliyorsunuz... ...o bir metodolojik fetişizm... ...ve bilim iddiası sosyolojide... Evet. ...hep var olan bir şey ve belki de sosyolojinin sonunu e, getirecek olan e, bir şey. İşte bu bilimsellik kılıfı altında e, ve daha araçsal nedenlerle yani zaten sosyolojinin e, şu andaki pozisyonu e, zaten hani sallantıda bir de siz böyle marjinal sesler e, egemen karşıtı, otorite karşıtı e, sözler söyleyerek zaten marjinal <gülüyor> durumda olan bilimi daha da marjinal ...majinalleştiriyorsunuz gibi e, söylemlerle bu duruşu bir şekilde bastırmaya, yok etmeye çalışan ve çok önemli sosyologların bu e, hani sözleri e, söylediği e, bir e, anı yaşıyoruz. Ee, ama evet. yani işte galiba inverted totalitarianism dediği yani... ...tepe taklak edilmiş... ...gerçek bir... ...totaliterliğin nasıl kurulmakta olduğunu... ...sosyolojik bakış açısıyla... ...çok net evet, olarak ortaya evet. koyuyor... ...şey evet. ...onun için kızıyorlardır yani... Tabii. ...eminim... Evet. ...klasik sosyologlar filan... ...bozmak isteyeceklerdir... ...aslında o konuda belki Foucault'u da... ...anmak evet. gerekiyor... ...çünkü o tam da bilimin... ...ideolojiden çok da... bağımsız olmadığını... ...nesnellik evet. evet. iddiasında bulunan... ...bilimin kendisinin ideolojik olduğunu... ...ifade etmişti... Yani o yüzden Türkiye'de de genel anlamda hani hep söylenir ya 80 sonrası siyaset yapmayacaksın. Bilim yapacaksın, bilim yapacaksın. Siyasetler, e, siyaset siyasetin işi olarak gündeme getiriliyor. Bu aslında hayatın her alanına yayılmış e, bir durumda. O üstten gelen ideoloji. İşte en son içerideki aşıklarında bulunan insanlara da başbakan çıktı. Onlar kendilerine ilişkin koşullarda, taleplerde bulunmuyorlar. Yani kendilerini bağlayan Talepler yok, siyasi talepleri var. Yani insan sanki içeriye düştüğünde siyasi bir talepte bulunamaz. Kendi ana dilini içeriye düşen insan talep edemez gibi bir şey var. Aynı mantık. Yani eğer bilim yapacaksan, sosyologsan siyaset yapmayacaksın. İşte bizim son olarak en fazla üzerinde durduğumuz şeylerden biri, sosyoloji mezunlarının büyük bir çoğunluğu davrancıyken araştırma merkezlerine falan gidip çalışmaya başlıyor. İşte piyasa araştırmaları yapıyorlar artık, anketler yapıyorlar. Tam da piyasanın onlardan beklediği şeyleri yapıyorlar. Yani piyasan şimdi eriyip giriyorlar. Temel problemlerden biri bu. Çok yani sosyolog evet. istihdamı çok az. Sosyolog, yani sosyologen mezun olan insanlar kendi mesleklerini yapabilecek durumda değiller şu an Türkiye'de. Yani akademi içerisinde yer alacaksan yer alabilirsin ki o da hani binde biridir. Hatta belki on binde biridir akademi içerisine girebilen. Onun dışında kalanlar kendi mesleğini icra etmiyor Türkiye'de ne yazık ki böyle bir durum var. Sosyolog istihdamı yok. Son derel olarak e, işte Ankara'da da bir takım görüşmelerde bulunduk. En son Tarım Bakanlığı'na gidip sosyolog ne iş yapar? İşte özlük hakları nelerdir? Görev tanımı nelerdir? Çünkü öyle bir talepte bulunmuşlardı. Onları sunduk. Sosyolog çalıştırıyorlar ama sekreter olarak çalıştırıyorlar. <gülüyor> evet, Böyle yani, acınası bir durum aslında. Ne mı almak mı gerektiğine karar verilemeyecek bir şey. Bunu daha önce de konuşmuştuk evet, hatırladım evet. şimdi yani. Tabi bu credentialism dediğimiz sürekli hiç gerekmediği halde sekreterden üniversite mezunu olmasını istemek. Yarın herhalde doktora mezunu olmasını, doktora derecesine sahip olmasını isteyecekler. Sürekli dünyada gördüğümüz böyle bir trend, trend de var. Evet yani bazen bazı işyerlerinde ikili bilmesi zorunlu koşuluyor. Ama zaten Türkçe dışında bir şey yaptıkları yok. Başvuran kişilerin niteliği arttıkça o anlamda. Evet. Başvuru kriterleri giderek yükseliyor. Bu sürekli olarak yeniden yükselmeye başladığını gördüğüm bir moda da var. Bu başbakana son konuşmalarında giydirilen gene Fahri Doktora kıyafetleriyle böyle de bir siyaseti de bilimselleştirme gayreti evet. olarak mı yorumlayacağız bu? Ben başka çok fazla yerde de görmedim bu kadar çok renkli değişik kıyafetlerle her konuşmasını başka bir kıyafetle yapan başbakanların. Yani Azerbaycan'da falan var ama. Buralar. Gerçi Kenan Evren'de verilmiş. Evet. <gülüyor> Galiba çok... o dönem başladı değil mi bu kadar fazla farklı doktora evet. verme Kenan Evren'le başladı diye yanlış evet. hatırlıyor musun? Evet Evet. Şimdi de devam ediyor. devam ediyor farklı bir kimlikle. Hande ne diyorsun bu işlere? Yani aslında Mustafa'nın da bahsettiği gibi yani bu siyasetin aslında her alana hakim olması ve yönlendirmeye çalışması ile ilgili bir mesele de var. Yani sosyoloji daha çok toplumun üzerinde bir söz söylemeye çalış çabaladığı için siyaset doğrudan aslında bunun bir etkileyeni oluyor. Yani buraya hakim olmaya işte bir söz söylemeye müdahale etmeye çalışıyor ve sosyoloji bu alanda en fazla bu müdahaleyle karşılaşan bir... Bilim. o anlamda yani sadece araştırma yapan işte hani bu e, akademide olan hocalar ya da işte buradaki insanlar için değil öğrenciler için de büyük bir problemle karşılaştıkları bir alan. yani daha sosyoloji yeni yeni tanırken işte çalışma yapmaya araştırma yapmaya çabalarken hemen böyle işte hani siz işte ne yapmaya çalışıyorsunuz şöyle muhalifsiniz, böyle muhalifsiniz deyip yani çeşitli yerlerden de dışlandıkları süreçte var yani sosyolojinin her alanda böyle bir şeyle karşılaşıyor O nedenle. Kendi içinde aslında politiğin çok olduğu yani politik söylemin çok bir anda kendiliğinden de var olduğu bir bilim dalı. Çünkü yani böyle bir yerde yaşıyoruz. Evet böyle yani biz tabii yani sosyolojinin işlevleri olarak siyasetten de o kadar uzak görmedik. Yani özellikle İsmail Beşikçi ile başlayıp <gülüyor> o benim de bu üniversitede <gülüyor> kolegimdi yani. Aynı şeylerde, koridorlarda dolaşıyorduk. Ondan sonra da işte bir sonraki nesilden de Pınar Selek geldi. Onlar biraz e, siyasetle de <gülüyor> uğraşmaya devam ediyorlar bildiğim kadarıyla. Peki sosyolojinin geleceği sorusuna tekrar dönerse, geleceğe geri dönüş ne, ne olacak? Yani e, şu anda Sosyolojinin çok desen, disentegre Olduğu sürekli parçalara Bölündüğü küçük küçük e, Alanlarda e, yoğunlaşan Uzmanlaşan insanlar oldu ve Bunun sosyolojinin sonunu getirdiği Söyleniyor e, Ama aslında bugünkü e, Dünya bugünkü Sosyolojiye baktığımızda Geç modernliğin post modernliğin e, Aslında Daha önce hiç tartışılmamış Olan e, hiç hiç konu dahi edilmeyen çok yeni konuları aslında tartışmaya başladı. Bu çok önemli bir gelişmeydi. Hani o postmodernizmin ideoloji karşıtı duruşunu bir tarafa atın ama gerçekten sosyolojiye bir canlılık getirdi. Hiç tartışılmayan işte bedenden tutun gündelik hayata kadar birçok şeyin tartışıldığı yeni bir sosyoloji ortaya çıktı. Ama bunun aynı zamanda Hani sosyolojinin Grand teori dediğimiz büyük teorileri ortadan kaldırdığı söyleniyor. Gerçekten öyle. Çünkü büyük teori yapabilmek için biraz e, karşılaştırmalı bakış açısına sahip olmak gerekiyor. Ama bugün sosyolojiye baktığınız zaman sosyoloji bugün ve şimdi ile ilgilenmeye başladı. Daha yerelleşti. Türkiye'de de böyle olmaya başladı. Sadece kendimizle ilgilenmeye başladık. E, onun için hani ya bu şekilde böyle parça ...baçalanarak devam edecek sosyoloji ya da bütün bu parçaları birleştiren daha genel bir e, bakış açısı ortaya çıkabilir. Ama bu geneli gördük biz. Genel e, sonunda ya batılı olarak e, algılanıyor, evrensel e, batılı bir e, bakış açısı olarak algılanıyor. Halbuki bugün işte sosyolojinin dekoloniz dekolonizasyonu tartışılıyor. yani de But to Başında da toplumları sosyolojinin ontolojik çalışma birimi olarak e, almaya başladı insanlar. Bunu yıllar önce bana bir psikolog arkadaşım demişti. Uluslararası bir konferansa katılmıştı. Dinledim. Evet çok güzel şeyler söyledi battılar ama biz onları okuduk biliyoruz. Şimdi onların bizden öğrenme zamanı. Yani, yani dekolonizasyonu bu demek. Artık hani e, bu ülkelerinde bu toplumlarında e, bilgiyi e, bilgi üreten toplumlar olması bu toplumların da meşru çalışma alanları olarak ortaya çıkması olabilir. Ama zor bir yol var. Evet. Hani devam edecek diye düşünüyorum bu yolda. Evet yani galiba yavaş yavaş da süreyi bitirmek üzereyiz. Bir de önemli bir konu olarak görülüyor konferansın da Önemli e, oturumlarından biri sosyoloji eğitimi nasıl olmalı konusuna da birkaç e, kelimeyle yer ayırabilirsek öyle bitirelim diyorum. Çünkü bu yakında da e, bir yeni araştırma çıkmış Stanford'dan mı ne? bir e, antropolog galiba. Yani insanın zeka meselesini binlerce yıl önceden PİK'e ulaştırdığı ondan beri hep zekasının düşmekte olduğunu ortaya koyan bir araştırma var. Ve tek kurtuluşu aptallığı önlemenin kolektif eğitim süreciyle olduğunu söylüyor. Bilmiyorum araştırma doğru mu yanlış mı ama <gülüyor> bu bağlamda konuşabiliriz yani eğitim. Hayati önem arz ediyor. Nasıl yapacağız? Yani tabii ki önce liselerdeki eğitimi ele almak gerekiyor. Bu kitaplar değişmeden önce biz bir kere araştırdık liselerde sosyoloji nasıl öğretiliyor diye. Ee, yani e, insanları sosyolojiden soğutmak için nasıl bir kitap hazırlarsınız? Nasıl nefret ettirirsiniz? Nasıl anlaşılmaz kılarsınız sosyolojiyi? Ve nasıl o sosyolojiyi yani toplumdan tamamen uzak, kopuk bir alan gibi gösteriyorsunuz? Derirsiniz. Tamamen böyle bir eğitim var idi. Zaten insanlar hani liseden orta öğretimden sosyolojiden kopuk olarak geliyorlar. Hatta nefret ederek geliyorlar. Yani sınıf konusunda Türkiye'de sınıf olmadığını iddia eden bir kitap ile karşılaştık. Evet. Çoğulculuk konusunda göç konusunda etnik kimlik konusunda dadaşları sadece örnek verebilecek olan bir kitap vardı. Bu arada hani Türkiye'de Türkiye'de Kürt sorunu var, dünya göçü tartışıyor, e, sınıf hani çocuk sokağa çıksa Türkiye'de sınıf yoktur diyen bir sosyoloji kitabı okuyunca artık o dersi ciddiye alabilir mi? E, bunları e, sorguladık ama daha sonra bir değişimden e, bir değişim oldu. Biraz daha e, bir nebze e, daha iyi e, olduğu söyleniyor. Onları inceleme fırsatım olmadı benim. Belki hani siz genç arkadaşlar... Yani biraz Havabam sınıfındaki Oğuz komutu 200 komutu olarak görme <gülüyor> şeyine de yakın bir anlayışı biraz önce Arsumi'nin tarif şey var. Yani Mesela sendikal haklardan işte hani o süreçten bahsederken çok eskiye dair, olduğuna dair vurgulanan, mesela ben kendi lisedeki sosyoloji dersimi hatırlıyorum. Böyle vurguların olduğu ders kitapları verilmişti yani bunlar anlatılırdı. Mesela çok cinsiyetçi Hala da işte geleneksel toplumlarda da şöyledir şöyledir ama bu hani böyle muharif bir yerden değil de hani <gülüyor> evet, böyle bu vurgu mesela son zamanlarda çok daha güçlü olduğu okuyan arkadaşlar da söylüyorlar liselerde yani. Peki üniversitelerde durumda bir şey daha söyleyebilir bu, Bir kitap yazma yönergesi var. Hani bu kitaplar nasıl yazılacak diye. Biz buna da baktık ve hani e, sosyoloji kuramlarının en muhafazakarları olan, sürekli egemenin gözünden bakan bu işlevselci bakış açısıyla yazılması gerektiğini zaten dikte ediyor idi. Evet. Yani e, tam da Hande'nin söylediği gibi tamamen o düzenin gözünden bakan bir e, bakış açısıyla yazılma zaten isteniyor hmm. o kitaplarda. Ama bu epey de köklü bir geleneği var Cumhuriyet'in. ya yani tarih kitaplarının da nasıl yazılması gerektiğini bizzat e, Cumhuriyet'in kurucusunun dikte ettiği bir dönemden geldiğimiz için bunu nasıl değiştireceğimiz sorunu yani üniversitelerdeki yeni eğitim durumu yeni lafın gelişi sordum. Üniversitelerde nasıl bir durum var. Şimdi tabii üniversitelerde pazara yönelik eğitim bu dünyada böyle sadece Türkiye'de değil böyle bir istek ortaya çıkınca öğrenci size zaman zaman şunu sorabiliyor. Bu bilgi benim ne işime yarayacak? Evet. Evet. Bu araçsal bakış açısı artık öğrenciye de hani e, sirayet etmiş. Sadece bilgi edinmek için değil, sadece bir şeyler öğrenmek için değil. Neden bunu anlatıyorsun? Ne işime yarayacak diyen e, öğrenciler var. E, ama sanıyorum hani e, biz birçok öğrenciyi e, değiştirebil değiştirmeye çalışıyoruz. İyi mi yapıyoruz, kötü mü yapıyoruz, hayata hazırlamıyor muyuz? Bu da var. Ee, ama hani e, tabii üniversitelerde daha çok e, bu... E, Öğretene kalmış bir şey sınıf dinamikleri farklı olabiliyor fakat hani öğrencide de bu gelecek kaygısı bilginin metalaşmasından sonra ben bu bilgiyi nerede kullanacağım ne işime yarayacak kaygısı her geçen yıl sanki biraz daha artıyormuş gibi geliyor bana. Evet galiba bitiriyoruz. Çok teşekkür ederiz e, Profesör Arus Yumul, Sonder'dan Hamdi Gülen ve programcı dostumuz Mustafa Eren. E, bu şeyi hatırlatarak bitirelim isterseniz. Yarın e, açılışı onda olan ve sosyoloji kendisini tartışıyor. Konferansı var. E, bu konuda bir de cumartesi günü de devam edecek bir program. Nereden ek bilgi alabilir insanlar? Sonder'in kendi internet sitesi var. Oraya girebilirler. Aynı zamanda Sonder'in Kadıköy'de bir mekanı var. Hem meslek anlamında, hem eğitim anlamında, hem de akademik anlamda beraber çalışmak isteyen insanlar çok rahat bizimle iletişime geçebilirler. Sonder'le. Öyle. Peki. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ha. Açık gazete.